1141 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, namaz gözümün nurudur, buyurması, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur, dünya nimetleri içerisinde bana güzel koku ve kadın sevdirilmiştir, namaz ise gözümün nuru kılınmıştır, Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e şunları söylemiştir, namaz sana sevdirilmiştir, o halde ondan dilediğini alabilirsin.